Şefem'in çok sevgili dinleyicileri Üsküdar'da bir cami adı Paşa camisi evet Üsküdar'daki bu caminin adı Paşa camisi sanki böyle denizi öpecekmiş gibi denizle e, kucaklaşacakmış gibi bir manzara arz eden bu küçük şirin ve güzel mabet İstanbul'un tabi ki Üsküdar'ın Dini eserlerinden birini önemli mimari kültürel mirasından birini teşkil ediyor. Şemsi Paşa yani bu caminin banisi, yaptırıcısı olan Şemsi Paşa değerli dinleyiciler aslen İsfendiyar oğullarından biriydi. Selçuk İmparatorluğu'ndan, Selçuklu devletinden sonra Anadolu'da ortaya çıkmış, teşekkül etmiş birçok beylikler gibi İstendiyar Beyliği de Osmanlılar tarafından ortadan kaldırıldı. Ve bu ülke büyük Türk birliğine, efendim Osmanlı birliğine karıştı. Lakin acı bir gerçektir ki diğer bazı benzerleri gibi Şemsi Paşa'da hem de 16. yüzyılın sonunda ...yaşamış, aradan pek uzun zaman geçmiş olmasına rağmen dedelerinin kinini bir türlü unutamamıştı. Yani e, dedelerinin bir nevi intikamını almak istiyordu, bu öfkeyi içinde gizli tutuyordu. Yüzlerce yıl önce elinden alınmış olan beyliğin acısını hala yüreğinde taşıyor... Osmanoğullarına karşı gizli bir düşmanlık besliyordu. İşin garibi kendisi de Üçüncü Murad'ın en sevdiği sohbet arkadaşlarından biriydi. Evet, Kanuni'nin torunu Üçüncü Murad'ın yakınlarındandı. Sevgili dinleyiciler, Osmanlı padişahları arasında Üçüncü Murad'a gelinceye kadar herhangi bir işin görülmesi veya bir dileğin kabul edilmesi karşılığı para almak, kısacası rüşvet katyen görülmüş, duyulmuş, işitilmiş, vuku bulmuş bir şey değildi. Osmanlı'da rüşvet yoktu. O döneme kadar padişahlara böyle bir teklifte bulunmak onlara karşı en ağır hakaret sayılır. Çok ağır bir cezayı gerektirirdi. Ne yazık ki, Hayfa ki esasen çok zengin bir adam olan Şemsi Paşa bir gün ne yapmış yapmış zaten biraz böyle zayıf iradeli bir insan olan 3. Murad'a hem de geleneklere uymayan bir menfaat karşılığı olarak hatırı sayılır bir rüşvet kabul ettirmişti. Osmanlı tarihini gözden geçirdiğimiz zaman ilk defa rüşvetin o dönemde alındığını Yeniçeri teşkilatına rüşvetle, parayla, binbir türlü entrikayla asker yazıldığını, yanlış yollara başvurulduğunu, yanlış uygulamalara girişildiğini görüyoruz 3. Murat döneminde. İşte ilk defa saraya rüşvette de, o tarihte veriliyor. O gün Şemsi Paşa Üsküdar'daki konağına son derece sevinçli, adeta etekleri zil çalarak dönmüş... Bu neşesinin sebebini soranlara, bugün Sultan Murat Hazretlerine büyüyecek bir rüşvet kabul ettirdim. Artık bu lezzet sultanların damağında yer edecektir. Bu da devletin intizam ve sağlamlığını sarsacak en büyük bir vasıtadır. Böylece onlardan ecdadımın öcünü almış oluyorum demişti. Evet, ne yazık ki daha sonraki dönemlerde, daha sonraki yıllarda bu rüşvet belasının Osmanlı'ya ne büyük zarallar verdiğinde inkar edemeyiz. Rüşvet öyle bir illettir ki bir defa insanın e, vücutuna, bünyesine girdi mi bir daha onu çıkarmak mümkün değildir. Tabi ama unutmayalım ki bu her devirde böyledir. E, büyük şairimiz Fuzuli bile kendi yaşadığı devirde, Efendim e, rüşvetin ne kadar yaygın olduğunu belirtmek için meşhur o veciz sözünü söylüyor e, selam verdim rüşvet değildir diye almadılar diyor ki bundan daha güzel hiçbir söz rüşvetin o devirde bu kadar ne kadar yaygın olduğunu gösteremez. Şemsi Paşa böyle bir paşaydı e, ama tabi Üsküdar'ımıza da böyle bir şirin yaptırmış. O tarafı da var, bu tarafı da var. O zaman biz ne yapacağız? Huzma, sefa, dama, keder diyeceğiz. Yani iyisini alacağız, kötüsünü atacağız. Tabi bu bir hayır eseridir ve zarif bir camidir. Ee, gerçekten de Eminönü'nden Üsküdar'a doğru gelirken, gemide şöyle sağ tarafınıza bir atfı nazar ederseniz, şemsi Paşa'nın güzelliği, Rum Mehmet Paşa Camisi'nin özelliği ve Ayasma Camisi'nin o enfes manzarası gözlerinizi okşar. Ben bir gün oralarda dolaşırken Şemsi Paşa Camii'ne ve Şemsi Paşa Kütüphanesine de uğradım. Merakımdır, adetimdir, levhaları okurum, oradaki yanlışlara dikkat ederim. Nitekim bir fahiş hata yapılmış camiyi tanıtan levhada şöyle sözler vardı. Efendim işte Şemsi Paşa üçüncü Murad'ın, Padişah üçüncü Murad'ın muhasibidir diyor. Tabi başka yanlışlar da var ama en fazla bu dikkatimi çekti. Bunu yazan kimse ki bunları az çok bilmesi gerekir belli ki bir din görevlisidir veya cami ile kütüphane ile alakası olan bir kimsedir yani müsahiple muhasip arasındaki farkı bilmesi icap ederdi. Muhasip muhasebe işleriyle uğraşan kimseye denilir. Müsahip sohbet arkadaşı demektir. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Şemsi Paşa 3. Murad'ın müsahibi de efendim muhasibi değil. Bu yanlışlığın derhal giderilmesi gerekir. Evet. Şemsi Paşa, Şemsi Paşa pasajı diyelim. Hadi onu deneyelim. Şemsi Paşa Camisi Paşa Kütüphanesi ve Paşa kısaca bu. Tabi daha fazla hakkında bilgi almak isteyenler muhtelif Osmanlı tarihlerini karıştırabilirler dedikten sonra biraz daha e, tarihin derinliklerine geçmiş zamanın dağlarına ve bağlarına şöyle güzel bir seyahate çıkalım. Molla Gürani ile Molla Yegan ile efendim Fatih döneminde şöyle bir güzel an edelim bakalım. Dursun Gürlek'le tarih müsahabeleri Burçetem'de devam ediyor. Sevgili dinleyiciler Molla Gürani, Türkiye'ye gelmeden önce... Daha önce de Mısır, Suriye ve Arabistan'da geniş bir şöhret kazanmıştı, büyük bir ün kazanmıştı. İkinci Murad Han'ın yakınlarından Molla Mehmet Yegan, hac için Mekke ve Medine'ye girince Molla Gürani'yi orada görüyor ve Bursa'ya getirmek için uzun uzun ricada ve ısrarda bulunuyor. Daha sonra nihayet onu bu göçe, bu hicrete razı ediyor. Molla Yeganın yanında, Gürgan'inin de bulunduğu halde Türkiye'ye döndüğü ilk günlerde idi. 2. Murat kendisini huzuruna kabul etti ve "Eh söyle bakalım, o taraflardan bize ne gibi hediye getirdin?" diye soruyor. Molla Yegan'da, işte bunu getirdim. Devletli Sultanım cevabını vererek Molla Gürani Hazretlerini Padişah'a takdim ediyor. İkinci Murad bu değerli adamı derhal o zamanın en yüksek ilim ocağı olan Yıldırım Bayezid Medresesi'nin müderrisliğine, bugünkü manada profesörlüğüne tayin ediyor. Büyük alim bir müddet sonra Şehzade Mehmed'in yani geleceğin Fatih Sultan Mehmed'in hocalığını yapmak üzere Manisa'ya yollanıyor. Fatih Sultan Mehmed'in yanından hiç ayrılmıyor. Fatih bu tok, sözlü, cesur ve mert ihtiyarı doğrusunu söylemek gerekirse çok seviyordu. Vaktiyle kendisine dayak bile atmış olan bu değerli hocayı, bu değerli kıymetli hocasını az önce de arz ettiğim gibi yanından ayırmıyor. Bazen aralarında münakaşalar olsa dahi önünde sonunda hatır alan yine talebe oluyordu. Yani Fatih oluyordu. Bir gün karşılıklı konuşuyorlardı Fatih Sultan Mehmet birden. ''Hocam'' dedi. ''Çoktandır düşündüğüm, tasavvur ettiğim, planladığım bir hususu size açmak istiyorum.'' Ben sizi vezir ve sadrazam yapmak istiyorum. Ne dersiniz? diye soruyor. Ne desin? Bana teklif edilseydi böyle bir şeyi hemen hiç düşünmeden teşekkür eder, alır öper başımın üstüne koydum. Yani hemen kabul ederdim. Ama tabi ben Molla Gürani değilim. Geçelim. Genç padişah Molla Gürani'nin bu teklif karşısında şükranla minnetle dolacağını başını eyeceğini ve bu teklifi seve seve kabul edeceğini umuyordu. Öyle ya sadrazam yapıyor Fatih kendisini. Başbakan yapıyor. Fakat değerli alim Molla Gülani Hazretleri, sevgili dinleyiciler, hayır, münasik değildir, uygun değildir diye cevap veriyor. Bir kere diyor, devam ediyor. Bir kere ben iyi kötü bir ilim adamıyım. Ne iyi kötü efendim, tabii muazzam mübarek, muhteşem bir ilim adamı. Fıkıh, hadis, kelam, tefsir, diğer müsbet ilimler vesaire. Yani Fatih'in devrinde yetişen ulemanın büyüklerinden hiç böyle bir zat iyi kötü alim olur mu? Tabi tevazundan öyle diyor. Ben iyi kötü bir ilim adamıyım. Ama siyasette muvaffak olacağıma emin değilim. Evet. İşte bu çok önemli. Ben bir ilim adamıyım. Bilim adamıyım. Ama Siyasette başarılı olacağından emin değilim, diyor. Yoksa e, hemen kabul ederdim. İnceliğe bakınız ki böyle bir mazeret ileri sürüyor. Şöyle devam ediyor tabi Moğolla Gürani. Hırs yüzünden yapamayacağım işlere karışırsam kendime önce kendim gülerim. Lakin daha önemli bir sebep de şudur. Emriniz altında bu kadar bükele ümera var. Yani vekiller, komutanlar. Efendim işte devlet kademesinde belli noktalara gelmiş cevat var ki buna tabii ümera diyebiliriz, kumandanlar diyebiliriz. Evet böyle devam ediyor. Emriniz altında bu kadar bükele ve ümera var. Bunların hepsi bir gün çalışmalarının mükafatını görmek emelinde diller. Yani o makama gelme arzusundadırlar. Onlar basamakları zamanla, tecrübeyle birer birer aşıp yükselirlerken, benim gibi dışarıdan biri bu mevkiye getirilirse, lütfen dikkat buyurunuz sevgili dinleyiciler, benim gibi diyor dışarıdan birisi bu mevkiye getirilirse, yani tepeden inme bir tayin yapılırsa, Fatih'in o devlet adamlarının, o komutanlarının, o ümerasının şevkleri ve cesaretleri kırılır. Yiğisi mi ben kendi sahanda çalışayım, siz de o makama onlar arasından ehli olan birini, liyakati olan birini getiriniz diye tarihe geçen bu sözleri söylüyor. İşte Molla Gürani böyle hareket ettiği için, ilmin izzetini muhafaza ettiği için... Ee, ve siyasi sahada çalışan, ilerleyen, yükselen insanlara ayak bağı olmak istemediği için tarihe molla gürani olarak büyük bir alim olarak geçiyor. Bu günümüzde de menfi örnekleriyle tezahür eden bir hadise olarak zaten görünüyor. Yakın tarihimize şöyle bir baktığımız zaman, üniversiteden veya üniversite dışından e, bilim adamlarının, e, o unvanlarını e, da bir tarafa bırakarak siyasete girdiklerini görüyoruz. Ne yazık ki siyasete girdikten sonra e, ilim adamı olma özelliklerini, meziyetlerini yeteri kadar muhafaza edemiyorlar. Tabi burada isim vermek istemiyorum ama e, iyice tepkik edilince bu örnekleri siz de görebilirsiniz. Efendim bir başka tarih müsahebesinde buluşmak üzere. Hoşçakalınız diyorum.